şeytanir login bismillahirrahmanirrahim elhamdillillahi ve rasulina ali ve alihi ve sahbi ya allah ya muin ya rahman ya menna ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman Efendinin hepinize ayrı ayrı selamı var. İyidir, afiyettedir. Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyetini müjdad eylesin. Amin. Önce resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üç tane hadis-i şerif aktaracağız. Ondan sonra mektubu okuyacağız. Ahmed ibn-i Hanbel rahimallahu teala El-Musned adlı kitabında rivayet ediyor Sa'de ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Eşeddün nâsi belaen el-enbiya'u tümme el fel-emtel. İnsanlar içerisinde Allah'ın bela, Cenab-ı Hakk'ın çile ve sıkıntılarına en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir ondan sonra peygamberlere en fazla benzeyenlerdir ondan sonra benzeyenlere benzeyenlerdir Cenab-ı Hakk'ın çile Cenab-ı Hakk'ın zahmetlerine en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir, enbiyayı zandır sonra onlara yakın duranlar en yakın duranlar sonra yakınlara yakın duranlar bu şekilde aşağı doğru geliyor. İmam-ı Rabbani Kudüs-i cildin 99. mektubunda bu meseleyi gayet nefis bir şekilde izah eden enfes bir mektubu vardır. İslam'da çile nedir? İslam'da dava için e, maruz kaldığımız zahmetlerin manası nedir? Niçin Allah Celle Celaluhu e dostlarına en yoğun, en kesip, en zorlu... Çilelere reva görmüştük ama Rabbani'nin çok uzun ve de güzel bir mektubu vardır. resul Ekrem buyurdu ki insanların çileye en fazla maruz kalanları peygamberler sonra onlara en yakın duranlar en fazla benzeyenler sonra onlara benzeyenler. يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَزَبِ دِينِهِ Rasul Ekrem sallallahu sellem buyurdu ki insan sahip olmuş olduğu dine göre çile ve zahmete sıkıntıya maruz kalacaktır. يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَزَبِ دِينِهِ insan sahip olduğu din kadar çile ve zahmete maruz kalacaktır. يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَزَبِ o kimin dininde bir var ise, metanet var ise, kimin e, dininde bir ciddiyet, samimiyet var ise, işte de belahu, onun peki çilesi çok daha çetin olacaktır. Dini pek olan, dini sağlam olan, dininde dik duran insanın, Allah'tan gelecek olan e, çilesi ve dini uğruna karşı karşıya kalacağı zahmetler çok daha Fazla olacaktır. Yahu Müslüman olduk yani çile çekmek için mi? Bu sorunun mantığı yoktur. Çile arttıkça ahiretteki ikan, ahirette olacak olanlar, ahirette ilgi ilgili olan her şeyi daha iyi anlama, daha iyi kavrama ee, becerisi hasıl oluyor diyor İmam Rabbani Kuddisesi'l-Ruhu. Demiri kızdırırlar. Niye? Niye? Dövmek kolay olsun diye. Demir kendisinden beklenen hizmeti daha iyi ortaya koysun diye. Yanmadıkça, yanmadıkça insan olgunlaşmıyor. Demir kızdırılmadıkça da, peki ateş oranı yükseltilmedikçe demir iş görmüyor. Demir hükülmüyor. Fe fi fîd-dînihî salben. Eğer insanın dininde bir salabet ve ciddiyet var ise, lagaluga değil, vıdı vıdı değil peki hakikaten metin bir din sahibi ise işte de belâuhu o insanın peki e, çile ve sıkıntısı çok daha fazla olacaktır İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sirru buyuruyor gelen çile ve belaların e, ve zahmetlerin çok büyük incelikleri vardır diyor Mevla'nın dostları diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yalvarırlar Allah'ım ...nemiz var, mal, mülk, şu, bu, vesaire... ...hepsini sana verelim Allah'ım... ...bize dert ver Allah'ım... ...bize çile ver Allah'ım... ...çile ver ki sabredelim de... ...ahirette mekamımız... ...ahirette olacak olan şeylere... ...yakinimiz daha fazla artsın Allah'ım... ...onun için Ehlullah'ın çilesi de... ...sahip oldukları dine göredir... ...kimin dininde... ...teklik var ise... ...kimin dininde ciddiyet ve samimiyet varsa... Onun hastalığı ağır oluyor. Onun peki çilesi daha büyük oluyor. Hacı Ahrar'ın buyurduğu gibi evliya kime denir? Mevla'nın deli dostu kime denir? Bütün ümmetin derdiyle uğraşan ama kendi derdini kimseye söyleyemeyen insandır. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kesmişler kalbinde bir delik var. Bir tane kuzuyu kesmişler, bakmışlar kalbinde dört tane delik var. Meğer birisinin bir tane yavrusu ölmüş, öbürünün dört tane yavrusu ölmüş. Ve inken fi ve inken fi dinihi rica Müslümanın dininde dininde e, hafiflik var ise obutiliye ala kadri dinihi. Bir Müslümanın dininde eğer hafiflik var ise ciddiyet metanet yok ya işte laubali din diyor ama işte o yani adet olsun diyeme artık yani. Veya takıldım gidiyorum ya artık hangi kanaatte din sahibi olduysa ciddi bir dini yok. Eğer bir insanın dininde ciddiyet yok ise ala kadri O insanda sahip olduğu din kadar ancak eza ve cefaya maruz kalacaktır. Demek ki istikamet üzere bulunup da ee, hangi hal üzere olduğunu anlamak isteyen karşı karşıya kalmış olduğu eza ve cefaya baksın diyor yani Oman'a geliyor Resulükten Sallallahu Sulemi sözü Eğer hakikaten birçok çileye maruz kalıyorsan Elhamdülillah devam Yani çilede sürekli kalalım manasında değil bu da gelirse Cenab-ı Hak Celle Celaludan Yani şöyle bir isyan olmasın ya Müslüman olduk başımız beladan eksik olmuyor vesaire sakına Sakina Ubutil <gülüyor> ya kadri dinihi Peki insanın dininde dininde hafiflik olursa ciddiyet olmazsa o da sahip olduğu miktarı kadar ancak baş dışarısı dış şu bu vesaire ee, çileye maruz kalacaktır. Resul-i sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki sahihi müslimde geçer bu. Abdülkadir Cezayir'i rahimahullah Cezayir'i Fransızlardan kurtaran adamdır. Aynı zamanda Mevlana Halid-i de adamıdır. i̇mam Suli vardır, Cezayirli bir alimdir. Ona bir mektubu var, orada diyor ki, Efendi Hazretleri, bak ne kadar zamandan beri savaşıyoruz Fransızlarla. Bu ne olacak artık yani, bittik artık yani, bir şey kalmadı. İnsan bile kalmaz oldu, savaştaki insan bile neredeyse tükendi. Silah bitti, o bitti, bu bitti. Yani bizim bu çilemiz ee, nedir peki? İmam Tusuli mektubunda diyor ki, sahih Müslim'in rivayetinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Allahü Teala bir kulundan memnun olursa, Cenab-ı Celle Celalı bir kulunu severse, Allah zalim bir devlet başkanla ona musallat eder diyor. Bu herkesin kulağına küpe olsun bu. Hepimiz bunu beynimize yazalım demiyorum, beynimize kazıyalım. Allah eğer bir kulundan razıysa devleti peki onun başına musallat eder. Devlet sürekli onunla uğraşır. Bakan, başbakan neyse artık yani. O, o Müslümanı sürekli izraç eder. Rahat bırakmaz. Ama sen bunu lütuf bil, kerem bil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdun. فَمَا يَبْرَحُ bil بِالْعَبْدِينَ Bak bela ve sıkıntılar Müslüman'ın yakasını bırakmayacak diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakmayacak. <gülüyor> Hatta yatrukehu yemşi ardi ve ma Yani Müslüman e, böyle diyelim rahat bir ortamda ki e, rahat yürüyebilsin diyor. Bela ve musibet Müslüman'ı peki rahat bırakmayacak. Müslüman'ın yakasından düşmeyecek. Attığınız her adımda Attığınız her adımda Rahatsız edileceksiniz Dininize, diyanetinize söylenecek, Hakaretlere maruz kalacaksınız Yani oh diyeceğiniz bir zaman Gelmeyecek diyor Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Onun için Başımıza bazen Nahoş hadiseler geliyor Elim vakkalarla karşı karşıya kalıyoruz Bunlar bir yerde Elhamdülillah Elhamdülillah Samimi olan insanın samimiyetinin Allah tarafından onaylandığının alametidir bunlar. Eğer cıvık insan olsaydık, yani var eksiklerimiz, Cenab-ı Hak kusullarımızı telafi etmesine muvaffak eylesin. Ama ama eğer senle uğraşılıyorsa, istikamet üzere yaşadığından dolayı sen ve davana hakaretler söz konusu oluyorsa, oluyorsa sen bunu ganimet bil. İmam Rabbani buyuruyor bu yolda Cenab-ı Hak bazen kullarını cemaliyle terbiye eder. Bazen de celaliyle terbiye eder. Burası asıl mühim olan nokta burasıdır. Nedir bu işin sırrı peki? Allah Celle Celal kulunu terbiyeyle meşgul olduğu zaman bazen cemaliyle meşgul eder. Terbiye eder. Nasıl peki? Sana mesela süper imkanlar verir. Mal verir, mülk verir, sahat verir, afiyet verir, dert vermez. Her istediğin yan tıkır tıkır tıkır olur gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle sana işlem yapmasıdır bu. Fakat diyor nefsi emmare bu arada diyor bir şey senden götürebilir diyor. Sana der ki bak bu kadar imkanım var. E nedir yani İslamite bu kadar yaşamaya çalışıyorsun? Paran var, pulun var. Bir tane daha al. Neyi sattık yani istemiş olduğu şey. Birçok konularda Peki Allah'ın bize vermiş olduğu imkanlara, imkanları israf etmekle nefis bizi taklaya getirebilir edersiniz Bir araban varsa bir araba daha al. misal. Yani ticaret için yaparsın bu işi. İhtiyaç varsa yaparsın bu işi. Ama velakin mücerret çıplak iştahdan dolayı. Bir eşin varsa bir tane daha. Olmadı bir tane daha. Olmadı bir tane daha. Belki hatın var afiyetin var git gelsene ya eğlensene ya nedir ya takıldın işte cübbeye şalvara bilmem çarşafa vesaire falan Eğlenmek senin hakkın bu kadar imkan varken niçin yani böyle kahırlı bir hayat yaşıyorsun mesela? git keyfini yaşa diye nefis o Allah'ın cemalinden gelen nimetlerden dolayı seni ee, aldatabilir nefis orada senden bir hisse kapabilir ama Allahu Teala celaliyle muamele ettiği zaman ne yaptı? Dert verdi, sıkıntı verdi. <gülüyor> veya malını Allahu Teala talan etti, darmadan etti, dibe vurdun. Allah böyle celaliyle muamele ettiği zaman siz diyor e, o zaman yürekten daha samimi olarak estağfurullah dersiniz diyor. <gülüyor> veya veya Nefsi emmare o anda sizden bir şey koparamaz diyor. Sana kalk git gez diyemez ki hastalık sana isabet etti. Veyahut da paranı aldı. Cenab-ı Hak seni fakir fukara yaptı. E, nefis bir şey diyemiyor ki sana. E, param var kalk git eğlen şu bu vesaire. Allahu Teala Teala Celal'iyle vurduğu zaman nefis insandan bir şey koparamıyor. Yok ki bir şey sende. Oradan peki seni diyelim işte... E, Tehlikeye maruz bıraksın. Bakın diyor, Allah'u Teala böyle sıkıntı verdiği zaman, dert verdiği zaman, gam keder verdiği zaman, bunu ganimet bilin diyor. Bunu ganimet bilin diyor. Bunu size ikram edilen bir şerbet bilin diyor. Neden? Nefis çünkü oyalayamıyor. O taraf kapandı diyor. O zaman diyor, yürekten ve ihlasla söyleyeceğiniz La İlahe illallahın size kazandıracağı makam, rütbe, Mevla'nın nezdindeki peki, ee, makamınız çok çok büyüktür ki celaliyle vurduğu zaman gereğini yaptığınız zaman aldığınız makam cemaliyle muamele ettiği zamankinden çok daha fazladır çok daha fazladır çok daha fazladır onun için ehlullah ehlullah her türlü peki belaya musibete derde sıkıntıya ve çileye maruz kaldıkları zaman kaldıkları zaman Rabbim bütün malımı al bütün servetimi al, bana dert ver, bana sıkıntı ver, bana hasret ver. Beni sana ve davana cayır cayır yananlardan eyle diye Allahü Teala'ya naz-ı niyaz eyler, münacat eyler. Ama Rabbani devamlı buyuruyor ki ama işin bu nüktesini ve inceliğini anlamayan ise anlamayan ise der ki avam yani senin anlayacağın. Ee, o kişi ise Allah'ım. Malım, mülküm, neyim varsa hepsini peki sana vereyim. Şu derdi de benden al kurtulayın derler diyor. Bu aldanmıştır diyor. Bu aldanmıştır. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum 40 gün içerisinde kendilerine eğer bir bela, bir sıkıntı, bir çile, bir baş dışarısı dış gelmedikleri zaman oturur ağlarlar diyor. İmam-ı Şarani teala <gülüyor> neden? Neden insan sevdiğini ısırır. İnsan sevdiğine naz yapar. İnsan sevdiğine peki e, tokat atar icabında. Şefkat tokatı. Eee Rabbim acaba bizi defterden mi sildi ki? Hiç bize Cenab-ı Hak naz yapmıyor. Hiç Mevla bizi cilve yapmıyor vesaire diye üzülürlerdi sıkıntı gelmeyince. Hele bu sıkıntı da dava için olursa Allah gelmesin yağlı baya. <gülüyor> Allah Teala bu duruşu muhafaza etmeye hepimizi muvaffak eylesin. <gülüyor> Onun için çektiklerimiz, çekeceklerimiz vesaire vesaire bunları istikamet üzere olduğumuz müddetçe Cenabı Hak Celle Celal'den bize gönderilen bir zaf gibi kabul edelim. Bir şikayet kabul etmeyelim. İnna Allah gayyur ve yuhibbul gayyur. Ömerü O diye Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem allah Allahu Teala gayret keştir Allahu Teala Allahu Teala peki kıskançtır Cenab-ı Celle Celaluhu evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ömer de gayurdur diyor Mevla yani dişli insanlar bunlar tuttuklarını peki bırakmayan insan Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer saad-ı ikram burada çok sözler var onun için pes etmek yok Pes etmek yok. Biz bu dini kolay bulmadık. Biz bu dini kolay bulmadık. Bu din harcı alem bir mal değildir bu. Piyasada bol miktarda bulunan bir şey değildir bu. Ne mücadeleler verildi bu dini muhafaza etmek için. Onun için Allah için gelecek olan Bela ve musibetler ala râsı vel ayn Başımızın gözümüzüne der, davamızı yaşamaya biz devam eder gideriz biz. Allah seni onaylıyor. Allah seni onaylıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni tehdit ediyor. İyi yol üzerindesin. Peki işareti ne Rabbim? Sana şimdi diyor Cenab-ı Hak devlet başkanını musallat edeceğim. Din ve diyanetinden dolayı sürgün yiyeceksin. Eziyetlere maruz kalacaksın. Hapishanere maruz kalacaksın. İşin mantığını kavrettikten sonra mücadele etmek kolaydır Allah'ın izniyle. Anebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediyor Ebu Hureyre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden e, iki sene önce İslam'a girdi Hristiyandı kendisi Anası çok uğraştı onunla çok dayandı çok direndi ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki ya Rasulullah, dua et de şu anam İslam'a girsin dedi canımdan bezdirdi beni her gün sana bu şetim ediyor sayıyor sevviye dayanamıyorum artık ya Resulallah Allah dedi ananın müslüman eylesin dedi sallallahu aleyhi ve sellem eve dönerken anasının kelime-i getirdiğini duydu son iki yılda Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve etti intisab etti intisab etti ama hiçbir sahabenin de görmediği işi gördü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den en fazla hadis-i rivaciden Ebu Hureyre radıyallahu teala anhtır yemez içmez Resul-i Ekrem sahabesine mübarek ağızlarından dökülen hadislerin muhafaza ile meşguldur. <gülüyor> Hafız-ı der ki, Peygamber Efendimiz'in kabrinin arkasında şöyle 50-60 metrekarelik e, bir yer var. Orası Ashab-ı yeridir. Resul-i Ekrem daracık yerde, 50-60 metrekarelik yerde 70 tane e, sahabesine eğitim veriyordu. Onlara orada hocalık yapıyordu. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem yemez, içmez, peki hep anne kuş gibi onların ağzına koruydu. Gördükleri hizmet bambaşka. Okuyana hizmet, yani bütün hizmetlerin üzerinde. Ebu Hurer radıyallahu diyor ki, artık diyor yani yıkılacağım diyor, açlıktan devrileceğim diyor. Neticede dedim ki dışarıya çıkayım da, betimin benzimin sarardığını birileri görür de, bana merhamet eder bir şeyler verir diye, verir diye dışarıya çıktım diyor. Artık diyor bir şey ezberleyecek halim kalmadı. Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Allah. Kim için uğraşıyorlar? Ben hala ayılamadım. Ben hala uyuyorum. Ben tenezzületle şuraya gelmiyorum. Hadini şerif dinlemeye. İspanya'da hayali şata kuruyoruz. Olur. ...haset, gıybet, aldı başını gidiyor vesaire... Neyin gıybetini yapıyorsun ya... ...İslamiyet öldü, Musalla taşında cenaze yıkılacak kimse yok... ...Allah muhafaza eylesin... Amin. ...Dışarıya çıktım diyor böyle... ...yıkılası gidiyorum böyle, sağlı sollu vesaire... İşte birisi beni görecek de, ne oldu sana ya... ...betin benzin sararmış, yüzünde kan kalmamış... ...falan şeklinde bir şey der de... ...bana bir şey verir, yerir diye... Öyle çıktın kendi halimi arz ediyorum insanlar. Aksilik ya resul sallallahu aleyhi ve sellem çıktı karşıma diyor. resul dedi ki ne bu halin? Ne oldu sana vesaire? Dedim ya Resulallah kaç günden beri yiyecek bir şey bulamadım. Sürekli ilimlerinizle meşgul olmaktan yiyecek bir şeyim kalmadı. Bittim ya Resulallah gidiyorum artık. resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Hureyre Ebu Hureyre Canım kudret elinde olanı Allah'a yemin olsun ki Abdullah'ın oğlu Muhammed'in evinde bir haftadan beri ateş yanmadı. Muhammed Mustafa aç. Sahabe-i kiram aç. Ümmet tıksırınca yıkıda, tık yıkıda yemek yiyor. Gelip de tenezzül etmiyor biraz dinlemeye. Öbürü İran Fatih. Deminki okuduğumuz Aziz-i Şerif'in e, ravisi. Sadet i Nebi Vakkas radiyallahu İran'ı fetheden adam, asker, komutan, işi belli, gücü belli ama yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyip Efendimiz'den bize bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Asker tarafı var, belki ilim tarafı var. Aa, biz de farklı farklı meslek sahibiyiz, değil mi? Hepimiz mesleğimizin mazeret yapıyoruz. a bu işler benim işim değil. Kimin işi? Hocanın işi. Saad-i Ekrem öyle mi yaptı? İmam-ı Azam Ebu Hanife e, alimdi. Hem de tüccardı. E, 300 bin mesele halletti. 300 bin. An Ebu Hureyre radıyallahu anh kalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan aktarıyor. İnne Allahü Teala khalakar rahmeta Allahü Teala merhameti yarattı. Yevme khalkiha miyete rahme. Allah merhameti, acıma hissini yarattığı gün eee 100 tane yarattı. Merhameti peki 100 adet yaptı. Fehemse ke indehu 99 Cenab-ı Cüz efendim adet rahmet yarattı. Merhamet yarattı, acıma yarattı 99 tanesini yanında sakladı. Varesale selefi halki cülliyen rahmeten va'ide. Kullarına sadece bir tanesini dağıttı. Şu an hepimiz Gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan en son ins e insana kadar... ...hatta hayvanlar da dahil buna... ...bütün yarattığı canlı varlıklarda merhamet vardır. Bütün yarattığı ve yaratacağı... ...peki mahlukatın tamamına vermiş olduğu rahmet... ...yaratmış olduğu yüz rahmetten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor... Anne olan beygirin anne olan atın yavrusuna olan merhameti Cenab-ı Celle Celen sahip olduğu rahmetten sadece merhametten sadece bir tanesidir diyor. Peki bazı şerifte evet ne kadar peki canlı mahluk var ise alayına dağıtmış olduğu merhamet yaratmış olduğu yüz merhametten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bak şimdi ne oluyor? Felev ya'lemu'l kafiru bi kulli'l ladzi 'inda'llahi min'ar rahmeti lam cenneti. Kafir Allah'ın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar muazzam da geniş olduğunu bilse cennetten asla vakfa umut kesmezdi. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. Felev ya'lemu'l kafiru bi kulli'l ladzi 'inda'llahi min'ar rahmeti lam ya'is cenneti. Kafir eğer bilseydi Allah'ın merhameti, Allah'ın acıması, affı vesaire ne kadar engin olduğunu bilseydi asla ve kat'a Allah'ın cennetinin umut kesmez hemen gün İslamiyet'e girerdi. Ey, şimdi burası bize ağır gelecek ama gelsin, acılar işte açar. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِينَ بِاللَّذ۪ي عِندَ اللّٰهِ مِنَ الْعَزَابِ Müslüman da, Müslüman da Allah'ın azabının ne kadar korkunç olduğunu bilse... Kafir Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilse Allah'tan ümit kesmezdi. Müslüman da peki Allah'ın azabının ne denli korkunç olduğunu bilse lem minen cehennemden kesinlikle kendisini güvende hissedemezdi. Yandık ya. Yani ne yapsak peki eyvah Allah Allah'ın azabı bize bir dokunursa vesaire böyle tiril tiril titrer diyor. Cenab-ı Hakk'ın ama Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu teraziye bakın. Kafire umut veriyor. Müslümana ameline güvenme diyor. Ameline güvenme diyor. Öyle deve kuşu gibi yukarıdan bakmıyor insanlar Müslümanlara peki. Acı, merhamet et peki. Ne kadar yapsan yine olmadı. Yetmedi duygusuyla hareket et demek istiyor Resul Eklem sallallahu aleyhi ve sellem. buyuruyor. Tarikatta derviş eğer dersini yaptığında sonra oh be derste efendim yani bitti vesaire falan dedi. Bundan bir şey olmaz. Niye? Olmadı. Olmadı derken yani kabul edilmedi demek değil bu. Eksikler gene çok. Eksikler gene çok. Doymak yok. Doymak yok. Doymak yok. Nasıl ki insan deniz suyu içse, içtikçe susuzluğu daha çok artar. Niye? Tuzlu çünkü. Tarikatta da insan, aynı mantık üzere, aynı terazi üzere durması gerekiyor. Yaptın mı? Yetmedi. Olmadı. Gene eksiğim var. Rabbim tamamına muvaffak eyle. Diye insan Allah'tan daha fazla destek almalı değil mi Rabbani? Sanatta da aynen böyledir. Sanatkar diyelim bir hattas mesela yazdı yazıyı işte kardeşim gerçek yazı bu sanat bu dedi bundan bir şey olmaz. İnsan hepimiz yani dahiliz. İnsan işini öyle becermeli ki daha mükemmeli düşünemeyecek Düşünülemeyecek. Mimar Sinan yapmış Selimiye Süleymaniye'yi göz bitiyor ya. Ah şöyle yapmasaydı da şöyle yapsaydı diyemiyorsun artık. Göz bitiyor. Kafir eğer Allah'ın rahmetinin ne kadar mağazam olduğunu bilseydi derhal İslamiyet'e girerdi. Peki bununla birlikte Müslüman ise Müslüman ise Allah'ın azabının ne denli elim olduğunu bilseydi Cenab-ı Hak, şey, Cenab Hakk'ın Cehenneminden asla kendisini belki emin göremezdi. Eyvah! Oraya bir gidersem benim durum mu ne olacak diye tiril tiril titrerdi. İmam Bukhari, İmam Müslim beraberce bazı şerif rivayet ediyorlar. Bir adet tamam. an bin Abbas radıyallahu anh kare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas Peygamberimizin amcaoğlu. O rivayet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Men e'ane zalimen kim bir zalime destek çıkarsa kim bir zalime destek verirse, ister peki parasal bakımdan olsun, ister siyaset bakımından olsun, ister ekonomik yönden olsun, ister alkış olsun fark etmez. ister peki onun izinden gitmek niyetiyle peki destek olsun fark etmez. Men e'ane zalimen, ifade mutlak. Kim bir zalime destek verirse, ister kafa ve kalp ve düşünce, duygu, iştah, şehvet neyse artık yani? <gülüyor> ''Men eâne zâlimen'' e, isterse rey versin, fark etmez yani. Aynı şey. ''Men eâne zâlimen'' Zalime destek veren bir insan niye destek veriyor? ''Liyuduhide bi batili hakkan'' O zalimin var ya, batılıyla, yanlış işiyle hakkı öldürmek için, hakkı tenkit etmek için, hakkı kaldırıp atmak için, yani İslam'a düşmanlık olsun diye kalkıp da zalimin batılına, zalimin batına gönül verip hakka hasım kesilen bir insan var ya fakat beri minhu zimmetullahi ve zimmetur resulih. Bu insan Allah'ın himayesinden çıkmıştır. Bu insana Muhammed Mustafa ile alakası kalmamıştır. Ebu Ahmed İbn Hanbel'in başka bir hadisinde ise Resulullah (AKC) ki... "Benim bunla hiçbir alakam kalmamıştır. Onun da peki benimle bir alakası" kalmamıştı diyor Resul Eklem zalime, zalime zalime na hak yere peki hak yiyen, insanlara zulmeden bir insana ama öyle ama böyle ama öyle ama böyle destek veren yüreğinden ona peki onay veren er türlü ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekümün naru diyor Cenab-ı Hakk ayeti kerimede kaldığı Bey diyor ki, Mevlani diyor ki Zalimlere zerre kadar meyletmeyin, zalimlere zerre kadar meyletmeyin, zalimlere zerre kadar meyletmeyin. Peki, aksi halde cehennem ateşi size dokunacaktır buyuruyor. Gadi Beydavi diyor ki, zalime meyletmek nasıl diyor. Mesela elbise bakımından onlara benzemek diyor. Gadi Beydavi orada, Gadi Beydavi orada. Şu camiye gelen alnı secdeye giden insanların mesela diyelim ki cekat giyiyor. İtikatları gavura benzemediğinden, yani itikatları gavura benzemek olmadığından, Yahudi ve Hristiyana benzemek olmadığından gene Müslümandır bunlar. Gene Müslümandır bunlar. Ama eksiğimiz var, eyvallah. Eksiğimiz var. Ama kalkıp da bunlara gavur oldun, kafir oldun denmez. Çünkü bu iş itikatla alakalı elin gavuruna benzeme niyetiyle eğer bir insan bunu yaparsa yandık keten elva. Aksi halde dünyaya geldik işte öyle bir ortama maruz kaldık ki ama baskılarla ama dayatmalarla ama işte efendim örf, adet vesaire öyle kapılmışız gidiyoruz. Bu insana Hristiyan denmez. Bu insana Yahudi denmez. Şimdi ne diyor burada Rasulü Ekrem şey, Kadir Bey'de ne söylüyor? Mesela diyor, kisve bakımından onlara benzemektir, onlara meyletmektir diyor. Onlara meyletmektir diyor. En ki bugün İspanya ve Portekiz topraklarında 800 yıllık bir İslam medeniyeti var. Tantavi diyor ki, orada Müslümanların ilk yıkılışı, ilk yıkılışı kisve konusunda diyor, e, ehl-i küfre benzemekle başlıyor diyor. Ardından, ardından onlar gibi olma meyli ve karakteri, Müslümanlarda moda haline geldi. Cenab-ı Hak 800 yıllık medeniyeti yerle bir etti, yerle bir etti, yerle bir etti. Dış kisvenin, dış kisvenindeki insan kafa, kalp ve ruh dünyasına nasıl peki etkilediğinin psikolojik izahı vardır, sosyolojik izahı vardır. Ama zaman nerede? Zaman nerede? Kafası çalışan bir insan önce bunu bir düşünsün. Çocuğa cübbeşallar giydir. A, anne, baba. ''Ben ne oldum ya, ben hoca mı oldum ya?'' vesaire dikiyor. Eee, çocuğa rambo kıyafeti giydir, eşkıya kıyafeti giydir, da da da da da da da da, da yapıyor bunu sefer. Ya ne oldu ya, ben ona kovboyluktan bahsetmedim, ben ona evliyalıktan bahsetmedim, bir kisve giydirdim o kadar peki. Bak, dış nasıl değiştiriyor insanı. Din şahsiyettir, din şahsiyettir, din kimliktir arkadaş. Sen meseleye efendim işte falan cemaatın forması bilmem neyin dalgası vesaire o gözle bakma. O gözle bakma. Fenerbahçe'nin forması farklıdır. Galatasaray'ınkisi farklıdır. Beşiktaş'ınkisi farklıdır. Hepsi aynı formayı giysin. Olur mu peki? Yok. Yeşil tüylü köpek gördünüz mü siz affedersiniz hiç? Yeşil tüyü. Görmediniz. Diyelim ki mesela bir köpeği yeşile boyasak. Saldık onu sokağa. Sokaktaki bütün köpekler onu ağaca çıkarır. Ulan sen kimsin sen? Dünya yaratılanların da yeşil efendim yani diyelim tüylü bir köpek hiç görülmedi. Sen nereden geldin ya? Hayvanın canına okurlar belki. Hayvan bile kisveden neler biçiyor neler? Burada çok sözler vardır. Onun için meseleyi örf adet bağlamında ele almayalım. Din... Bizim köyün eski adeti Eski geleneği hacının hocanın tutkusu Vesaire falan değil Din marjinal belli bir kesimin işte hobisidir Dileyen camiye gider Dileyen diskoya gider İstediğim gibi giyinirim Kimse bana karışmaz vesaire. Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar <gülüyor> Şahin ben Kudüs'e sürüyor dediler ki Efendimiz der, "Feyiz kesildi bizden. Feyiz gelmiyor bizden. Bize bize feyiz gelmiyor. Ne oldu bize?" Cağnacı'na diyor ki, "Bakın sağa sola vesaire. Kendinizi bir kontrolden geçirin. Bakıyorlar, tamamız efendimiz. Bir şey yok. Bakın bakın bir şey var." Diyor. Sonra bir derviş diyor ki, "Efendim" diyor, "Ben yani bir şey var bende ama bu kadar da etkileyeceğini zannetmiyorum." dedi. Ne o dedi? Sabahleyin kalkarken aceleden arkadaşın cübbesini giydim." diyor. "Hah, ondandır." diyor. <gülüyor> Değiştirici diyor. Sonra nasıl şimdi durum? Gelmeye başladı feyiz efendi hazretleri dedi. Bu kadar bir şey bile yani sinyal veriyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var, tehlike var. Bir de bunun odun tarafı var. Gene böyle bir feyiz kesilmesi oldu. Tarikat dersi yapıyoruz. Efendim hiçbir değişik yok. katı odun gibiyiz vesaire. Dedi ki dikkat edin bakın halinize. Bakıyorlar bakıyorlar bir şey yok. Şarnakşı ben ısrar dedi ki iyi bakın dedi. Dediler ki bir şey var ama Efendantır ondan mıdır bilmiyoruz. Ne o? Sabahleyin dedi, tekkenin çorbasını pişirirken dedi caminin odunu yok dedi. Komşunun odunluğundan bir odun aldık dedi. Onla çorbayı pişirdik dedi. da dedi. Gidin o odunu iade edin dedi. İade ettiler. Şimdi Efendantır feyiz gelmeye başladı dedi. Bir odun bile sallıyor arkadaş. Bir odun bile sallıyor arkadaş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, Allah senin duan niye kabul etsin ki? Bir insanın giydiği elbise de bir lira faiz olsa, bir insanın giydiği kumaşta bir lira haram para olsa Allah kırk gün onun namazını reddeder buyuruyor. Bu bankalara kim çalıştırıyor? Kim işletiyor? Ben e anladım ama faizin sadece banka yollusu yok ki. Rasulullah diyor 70 türlü faiz var diyor. Artık oradan eve git. Ben e anaz zalimen kim bir zalime destek verirse veriyor niye? Li yudhida bi baatili hakan. O zalimin batılına yanlış işlerine peki heves ediyor. O zalimin peki uygulamalarıyla İslam'a düşmanlık yapmak için. Ona destek veriyorsa. Peki fakat beri etmini zümmetullahi ve zümmetur Ne Allah'ın ne Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o insanı himaye etme, koruma ve kollama peki beklentisi olmasın. Mevla ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımını ondan çekmiştir. Çekmiştir. Çekmiştir. <Gülüyor> Baba Efendi Baba alaydere Efendi Kuddisi Fatih Camisi'ne girdiği zaman sizi gidip almış secdeli kafirler sizi diye... Hakaret etmişti bazı Müslümanlara. Camide gözüküyor ama aklı fikri o zalimin peşinde. Onunla oturuyor, onunla karkıyor, bilmem vesaire. Dinimden dönerim, partimden dönmem. Kafasıyla peki e, işgüzellik yapan nice insanlar var. Nice insanlar var. Nice insanlar var. Hangi namaz? Ölecektir o insan deki cenazesi cenazesi camiden kalkacaktır. Müslüman kabristanla defnedilecektir. Diyorasılekem sağ olsun. Evet. Ama hesap kitap için yarın mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman e, kabristandaki diğer Müslümanlarla beraber değil. Değil. Ne kadar ateist varsa, ne kadar ten masum varsa, ne kadar Yahudi ve Hristiyan veki evet. dinsiz ve zalim var ise onlarla beraber Allah'ın huzuruna gidecektir o insan. Bunlar da var, bunlar da var. Ve dünyada yapmış olduğu hiçbir ameli salih o insana fayda vermeyecek. Vermeyecek, vermeyecek. Secdeden alnı nasır da bağlasa, yani gece kaim gündüz sayın, gece sabah kadar namaz kılsa, gündüz peki hep oruç tutsa, yok, yok, yok. Buna geçit vermeyecekler bu adama. Hakimine İsa Buri, Müstad Rekin'de böyle rivayet etti. Bu noktada İslam alemi çok kan kaybetti. Onun için bela ve musibetler başımızdan eksik olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Allah seni beni kıskanıyor. Ee, düşmanıma peki dost olmayacaksın diyor. Kulum ben seni kıskanıyorum diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakışlarımızı bile Allah Celle Celaluhu kıskanıyor. Ama şimdi artık yani elin yavruna peki kul köle olmak, onların izinden gitme erdem oldu, fazilet oldu bazı insanların nezdinde. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Dinden başka hiçbir şey Müslüman hakkında belirleyici değildir. İslamiyet'in peki getirdiği <gülüyor> hüküm budur. Budur. Şimdi A şahsının keyfi, B şahsının keyfi belirleyici gözüküyor. Ben ne kadar Müslümanlık verirsem sana o kadar İslami'de yaşayacaksın diyor. Diyelim 20 kaşık yemek yiyeceksin doyacaksın. Yoo. Üç kaşık diyor. Üç kaşık. Kendisini din yerine koyuyor. Halbuki insanların din olma özelliği yoktur. Din belirleyicidir. Buna elbise de dahildir. Yemek yeme usulü de dahildir. iş hayatı da, ekonomik hayat da siyaset hayat da vesaire. İslam'da durum aynen budur. Ötesi ötesini siz düşünün artık yani. Yapanlar, düşmanlık yapanlar hangi niyetle yapıyorlar? Din değil, Allah değil, Muhammed Mustafa değil, ben belirleyeceğim diyor. ve sen de kalkıyorsun peki onun izinden gidiyorsun. Ne yapacağım ben seni şimdi? Veya ben gidiyorum, ne olacak benim halim şimdi? Batıların şu son yüzyıl içerisinde bir uygulaması var. Diyorlar ki yapılacak iş şudur. Dini yıkın diyorlar Türkiye için. Özellikle Türkiye, genelde İslam alemi. Dini yıkın diyorlar. Bu noktada çok çalıştılar, çok vurdular ama başaramadılar. Muhabak Bu sefer taktik değiştirdiler. Din imajını değiştirin dediler. Dinin anlaşılmasını değiştirin dediler. Din nedir? Belli bir kesimin işte örfü, adeti, geleneği, göreneği vesaire falan filan yani. Kimisi camiye gitsin, kimisi statyuma gitsin, e, kimisi böyle takılsın, kimisi böyle takılsın vesaire. Bir tutku yani, o kadar. Bir nostalji. Bu yıl Müslümanlık'tan takılayım, bir dahaki sene başka şeyden takılırım vesaire. Yani ekmek gibi, su gibi, hava gibi zaruri ihtiyaç maddesi değil. Ya bir zevk esprisi, o kadar. Şimdi sürekli sürekli peki ortamda yaşadığımız şu efendim yani ee, kötü ortamda bu istikamette din yapılanması var. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir. Herkes bu noktada bir silkelenecek, bir kendini kontrol edecek ki Dinin yani bir kısmı o kadar. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeydir. Din her şeydir. Din, her şeydir. Din her şeydir. Her şeyin başı huzurdur. Huzurun kaynağı İslamiyettir. Başın dişin ağırsa yemek yiyemezsin. Vaaz dinleyemezsin. Peki huzurun kaynağı İslamiyet. Varsa İslamiyet huzur vardır. Allah'la aranda köprü kurdun. Korkma Allah'ın izniyle. Hayattan bir şey anlarsın. Yaşamaktan bir şey anlarsın. Ama Allah'la aramdaki köprüleri attın. Peki o zaman iş bitti. Huzur gitti. Hayat zindan oldu. Cehennem oldu. Din, her şeyden bir şey değildir. Din, her şeydir. Çünkü huzurun kaynağı dindir. Din, hayatın bir cüz'ü değildir. Hayatın bir cüz'ü değildir. O Hristiyanlıkta var o, Yahudilikte var o. Din, hayatın bir cüz'ü değildir İslamiyet yani. Din, hayatın tümüdür. Din, hay hayatın tümüdür. Hayatın tümüdür. Bak şimdi Rabban ne söylüyor. Üçüncü cilt kırkıncı sayfa. El mektubu s-sabi o-vel-işrûn. Yirmi yedinci mektub il-molla al-il-kişmî. Molla al il kişmî molla al il yazılıyor. Şunu izah edecek. Ennel layıkı bil-abdîn. Kula layık olan var ya. Nedir peki? Lâ ilâke bil abdi kul elâikezün en yukhrija an murâ en yakruca an murâdatihi bitemâm. Kula yakışan nedir? Kendi isteklerinden çıkacak. Kendi isteklerinden istemelerinden tamamen çıkacak. Ve en yekûne alâ murâdihi subhânahu ve teâlâ. Allah celle celâlün iradesi, muradı maksadı ne ise o, o tarz tarzda olacaktır. Benim muradım yok babacığım. Benim iradem yok. Ben de bir şey var ise, bir murad var da bir istek var ise, bir emel arzı var ise, Mevla'nın muradı ne ise benim de muradım odur. Ma'a beyan-ı muradı'z-zati ve'l-arabi. kulun yegane hedefi ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın muradı üzere olacak. Kendim muradı üzere değil. Bunu anlatacağım diyor. Bir de insanın özünde bulunan bir takım rahatsızlıklar var. Ana cevherinde bulunan hastalıklar var. Bir de vurdu geçi türünde rahatsızlıklar var. Nedir peki? Yani işte bir yatalak hasta olmak var. Bir de ayakta tedavi görecek kadar işte hastalıklar var. Sultan diyor ki ana cevherde mayamızda yani bulunan peki öz zatımızdan ayrılmayan bir rahatsızlık var. Onu konu edineceğim. Bir de önünden sonra e, gelip geçer. Gelip geçen türden bir rahatsızlıklar var. Onları söyleyeceğim diyor. Allahu Teala gereği gibi anlamaya hakkını ve bedelini ödemeye bizleri muvaffak eylesin. Evet. Tıpta bir kayde vardır. Önce teşhis, sonra tedavi. Önce teşhis, sonra tedavi. Doktora telefondan rahatsızını söylesen, adam seni dinlemiyor. Çünkü ki buraya geldi. Yanıma geldi. Öyle ezberleme, ismarlama tedavi olmaz. Şimdi hastalık ne? Ha görelim ondan sonra tedavisi ne? Ona bakalım. Operatör doktor Ahmet Faruk Sarhandi Yan <tık> baril abdi kula gereken nedir elle yekun lehu muradun ve matlubun evet ve matlubun gayr-ı Mevla'u Celle kula gereken şudur Allah Celle Celal'ın dışında herhangi bir matlubu herhangi bir muradı olmayacak Hayatta her şey bir hedefe efendim, endekslidir. Hayatta gayetsiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Gaye sahibi olmayanın davası bitmiştir. Hedefi belirlerken çok iyi belirlemek gerekiyor. İstanbul'un işgali sırasında boğazdan bir gemi giriyor. Bizim Mehmet Çik'ten efendim sahilden görüyor bunu. Kayada sipera yatmış. Elinde bir kırık kale tüfek. Eee, denizaltının... Eee, Boğaza girmek üzere olduğunu görüyor. Denizaltıların biliyorsunuz böyle suyun üzerinde 40-50 santim e, bir teraskopu vardır. Büyük kısım gövde ise suyun altından gidiyor. Mehmet o keskin gözüyle görmüş denizaltı giriyor İstanbul'u uçuracak. Silahını kurmuş ondan sonra böyle yarım saat takip ediyor şeyi denizaltını. Ve tam nişanı kestiriyor tetiğe basıyor. Tek bir mermi tek bir mermi Teleskopun camını kırıyor denizaltı o teleskopla tere, yani adam aşağıdan etrafı görüyor yukarıdan yani o cam olmasa göremez tabi attığı tek mermiyle teleskopu kırıyor denizaltı mecbur kalıyor suyun üzerine çıkmaya çıktığı gibi top mermisi gemiyi suyun dibine indirdiler hedefi iyi yakalayabilirsen işi bitirirsin doğuda bir öğretmen kışın Çocukları okulun bahçesine çıkartıyor. Okulun yakınında bir tepe. Tepeye de bir tane çubuk dikiyor. Diyor ki çocuklar diyor, bakacağız şimdi diyor. İmtihan edeceğim sizi. O çubuğa kadar kim? zigzak yapmadan, yılan kavliye gitmeden dost doğru gidecek. Haydi bakalım. Bütün sınıfı imtihana tabi tutuyor. Herkes o çubuğa doğru gidiyor ama hep eğri büyürü. Zigzag yapıyor vesaire falan. En sonunda Mehmet gidiyor. Mehmet'e diyor ki oğlum bir bakayım diyor. Mehmet gidiyor. Mehmet hiç şey yok, zikzak yok, yılan gibi böyle eğri büğrü olmak yok. Mehmet sanki cetvelle çizilmiş gibi yol hattı, dost doğru çubuğa gidiyor. Hoca diyor ki Mehmet'e, oğlum Mehmet diyor, bütün arkadaşların zigzak yaptı, giderken onda eğri büğrü gittiler diyor. Ama sen diyor hiç diyor, şaşmadın diyor, hiç senin yolunda, hattında eğrilik büğürlük yok, sen bu işi nasıl yaptın diyor. Öğretmenim diyor, ben diyor, oraya giderken diyor, oraya giderken diyor, hep diyor çubuğa baktım diyor. Arkadaşlarım diyor hep önlerine baktılar diyor. Onun için önlerine bakıyorlar gidiyorlar. Hedeften sapıyorlar. Sonra arada sırada hedefe bakıyorlar. Aa yanlış gitmişim dönüyorlar bu tarafa bu sefer. Biraz daha böyle gidiyorlar diyor. Önlerine bakıyorlar. onu bir bakıyorlar şeye. Aha, hedefe. Hedef yanlış yerde. Ben yanlış yerde. Şey, çocuklar yanlış yerde. Hadi bakalım dönüyorlar bu tarafa vesaire. Ben ise öğretmen diyor. Devamlı hedefe baktım diyor. Tamam Hayat budur arkadaşlar bir araba otobanda giderken sürüklü şerit değiştirirse bunun sonu şarampoldur. Veya bir arabanın altına girmektir. Hedefini belirlemeyen bir insanın dini de yoktur bir yerde. İyâken âbudû ve iyâken estâîn diyoruz. Yalnız sana kutluk, yalnız senden yardım isteriz Allah'ım o kadar. Hedefi belli, hedefi belli olmayan gemiye, gemiye hiçbir şey yardım etmez. Ne rüzgar yardım eder, ne deniz yardım eder, ne insan yardım eder. Ama hedefi belli olan gemiye hangi sahile gidecek bu gemi? Hedefi belli olan gemiye deniz de yardım eder. Rüzgar da yardım eder. Herkes yardım eder. Hayat bundan ibarettir ibaret er, arkadaş. Onun hedefini kov Rabbim Allah de ve dayandıyor Allah-u Teala. Önce hedefin iyi tespiti gerekiyor. Sultan diyor ki Peki insanın yegane hedefi ne olacak peki? Muradı, matlubu ne olacak? Cenab-ı Hak Celle Celalü'den başka şey olmayacak. Ya Allah Celle Celalü olacak. Dert o olacak. Sultan Fatih buyurduğu gibi. İntisalu cahiduf illa olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretom. Fazla hakkı himmeti cündür ricalullah ile... Ehl-i küfrü ser-teser Kahreylemektır niyetum Evliya'u ev enbiya'u Evliya'ya İstinadum vardır benim Lütfü haktandır hemen <gülüyor> Müdüfetün nüsratum Nefsi mal Ne ola kılsam cihanda içtihad Hamdülillah var Gaza asad azaran Rahbetum Ey Muhammed Mucizatı Ahmet'in muhtar ile Umaram galip ola adai devlet. devleton Allah cahidü fillat demiştir diyor bitti benim derdim bu diyor beni başka yerde aramayın diyor Yavuz Sultan Seliman dede buyuruyor ki dünyaya geldiği zaman Sultan Fatih'in dedesi oluyor Yavuz Selim torunuma dikkat edersiniz dedi Sultan Fatih torun dedeye çekiyor Rabbim Rabbim şeriat dünyayı geçsin diyor. Şeriat dünyayı geçsin. İslam'ın sancağının bayrağının nereye dikilmesini istiyorsa şeriat, Rabbim oraya dikerim diyor şeriatın sancağına diyor. İsterse bu dokuzuncu felak olsun diyor. Oraya dikerim Allah'ın diyor. Adamın hedefi bu. Yembeğiyle l'abdi en la yekûne bak Allah'ımâ kalektul cinne vel inse illa liyabudun cinleri ve insanları peki sadece ve sadece beni bilip bana kulluk yapsınlar diye yarattın diyor allah Teala hedef koydu mu? koydu müslümanın lider sorunu yoktur müslümanın rehber sorunu yoktur müslümanın hedef sorunu yoktur hepsi hazırlanmıştır biz bu dünyaya evet yiyoruz içiyoruz ama onlar için gelmedik biz bu dünyaya 3 soruya cevap bulmak için geldik nereden geldik, niçin geldik ve nereye gidiyoruz? Yusufu Karadavi, Ali İbadi fil İslam adlı eserinde böyle söyler ama çok da güzel söylemiş. Üç sorunun cevabını bulmaya geldik. Nereden geldik? Nereden geldin? Niçin geldin? Ve nereye gidiyorsun? Falaflem yekün kezaliken. Peki, eğer bir, bir kulun böyle bir programı yoksa, tamam mı? Yani bütün derdi, davası, muradı, maklubu, maksudu Allah değil. Başka şeyler ise فَلَوْلَمْ يَكُنْ كَزَالِكَ فَوَ مُخْرِجُنْ رَئِسَوْا عَنْ رِبْقَةِ الْحَبُودِيَّةِ Bu insan Allah'a kulluk kemendini boynundan çıkarıp atmıştır diyor. Davası ve derdi Allah Celle Celaluhu olmayan bir insan peki boynundan kulluk kemendini atmıştır. Dert boğulacak. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyhi Şam'da yatıyor. Gülmedi, gülmedi. Dediler ki niye gülmüyorsunuz padişahımız? Ben dedi gülemem dedi. Mescid-i Aksa işgal altındayken, haçlı ordularının işgal altındayken ben gülemem ben dedi. Ne zaman ki Hittin Savaşı yaptı, haçlıları yatırdı kaldırdı biçti, Hah, şimdi ben gülmeyi hak ettim dedi. Şimdi bu yönlü birçok yerde konuştuğumuz zaman biraz tenkit alıyoruz biz. Bana bak gülmek ne zaman? Yani normaldir veya güzeldir biliyor musunuz? Veya işte gezmek, tozmak vesaire. İşgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, din ve diyanetin, mukaddesatın şu mübarek vegi toprak işgal altına girdiği an gülmek bile caiz değildir. Orada, orada gündemde, ya aslında Müslüman'ın gündeminde sürekli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır. Ama özellikle her şeyin peki ipotek altına girdiği, vatanın, milletin, mukaddesatın işgale maruz olduğu an gülmeye bile izin vermiyorlar. من ضحك او استمتع بزوجته او لبس مباخران او ذهب الى المتنزهات ايام نزل al المسلمين ''Savvvel behaimusavvâ'' dedi İmam Şerani Kuddüsü'lûn. E ''Ben dahike'' kim gülerse ''Ev istemtehabiz zavcetihi'' hanımı ile aş ne fişne yaparsa ''Ev lebise mubakkharen'' veya gran tuvalet giyiniyor işi gücü, üst, baş bilmem ne, o terzi bu terzi başka bir tutkusu yok. Cübbe inşallahları düşündüğü kadar yani, yani işte şıklığı senin anlayacağın davayı düşündüğü yok peki, hep işi gücü aksesuar peki ev zehebe ilel mütenezzahat veyahut takkıra gidiyor, denize gidiyor, ormana gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor vesaire ama ne zaman? ama ne zaman? ama ne zaman? eyyâmen müzûlül belâya'l-müslimîn yağmur nasıl sağanak halinde yağar, peki? üfsanmadık tek bir kuru toprak kalmaz, peki? aynen o şekilde, bela ve musibet yağmurları, bela ve musibet yağmurları Müslümanların üzerine yağarken, kim gülerse... Kim peki şıklıktan yani hiç vazgeçmez üst başla meşgul oluyorsa hanımından ondan sonra hiç ayrılmıyor. Hep onunla beraber kumrular gibi yat kat bilmem ne vesaire falan filan. Elinden bir şey gelmiyor. Elinden bir şey gelmeyenler çocuk üretmekle meşgul. Halbuki kafayı yememiz lazımdı bizim şimdiye kadar çoktan. Hangi kadın hangi kız icabında onu bile düşünecek vaktimizin olmaması lazımdı. Osman İbn-i Masumun radıyallahu anh, Peygamberimiz Sallallahu selleme geliyor. Ya Resulallah diyor, biliyorsun biz sürekli cihat yapıyoruz diyor. Sınır boylarında diyor, düşman askerleriyle dövüşüyoruz biz diyor. Ama tabi erkek izliyor ya Resulallah. Bazen kadın tutkusu, şehvet falan bizi meşgul ediyor. Davadaki rüzgarımız kesiliyor ya Resulallah. Yani izinler de affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. İzinler de şu pipimi keseyim atayım diyor ya Resulallah. Tamam mı? Buradan ötesi sana ait. Ben konuşuyorsam şimdi birileri kalkacak budu budu yapacak tamam mı? Kafam basıyorsa burayı düşün. Sahabe dava uğruna çükünü kesiyor kardeş! Resul-i buyurdu ki böyle uzun kesmekle ibadet anlayışı yoktur dedi İslamiyet'ten. Yani dayan, diren eforunu ortaya koy mücadelelerine devam ama bak sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nereden kesiyor arkadaş? Yeniçeri, Osmanlı'nın kutlu ve mutlu askeri. Adamlar evlenmedi. Niye? Ya ben cepheye giderken dedi şimdi bir de hanımı düşüneceğim ben dedi ya. Bir de çocuklara mı düşüneceğim ya. Bir de ondan mı ben kavga edeceğim dedi. Evlenmiyorum lan dedi. Ben gidiyorum cihada. Hatta savaşa giderken ecdad derdi ki, derdi ki, lan kaka ya hadi. Ne ya nereye gidiyoruz? Düğüne gidiyoruz oğlum derdi. Hadi. Hatta atına derdi. <Gülüyor> Savaşla bile savaş demiyordu. Çünkü kütibe aleküm İstemediğiniz halde yani ürküntü duyduğunuz halde savaş size farz mı diyorla celle celaluhu. Resûl Ekten diyor savaş yani istemeyin. Çünkü yani elin bir hadise. Kan kaçacak belki, can gidecek belki. Ama başınıza geldi dayanın ve direnin diyor Resûl Ekten sallam. Şimdi e, adam evlenmiyor. Niye? Davaya hizmet Allah'ın iradesini ile söz konusu olduğu yerde ben hanımla meşgul alamam diyordu. Bu sünneti seniye karşı çıkmak değil bu. Memleketin eğer işgal altında ise, işgal altında ise din ve imanın peki tekmine itiliyor, kakılıyor vesaire, ise vesaire. Bak ne söylüyor muşaharani? Gülmek yok. E hanım bitti. Ya ondan sonra gezmek, tatmak, çimen bilmem ne vesaire falan. Bunlar hep helal şeyler bunlar. Yapana bir şey denmez. Eyvallah. Ama şimdi hayat hep bunlar oldu. Otur kalk bugün ne pazar? Nereye gidiyoruz kardeş? Hangi sahile veya nerede tüzbüz yapacağız? Köfte, kebap, ne yapacağız saire? İş bu oldu peki. İmam-ı diyor ki hayvandan farkın yok diyor. Kim bu İmam-ı Şaharani de ne zaten? Sultan Fatih'in zamanında Mısır'da ee, Şazeliye tarikatının büyüklerinden. Hatta iki numaralı adamı. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. Şaharaniye diyor ki ''Üstadım İstanbul'a gidiyorum. Padişahın nüfuzum vardır. Bir isteğiniz varsa, e, işte yani ben padişahın nazım geçer. Senin için çalışırım ve Allah'ın izniyle kabul ettiririm padişaha senin isteğini. Şahranı buyurdu ki Allah razı olsun. Sağ olun dedi. Sağ olun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa beni gör dedi. Tamam mı? Bir 100 yıllar boyu bu insanların peşinden gittik. Tamam mı? ...seninde Cenab-ı Hak'tan görecek bir işin varsa... ...beni kördün. Buralar kolay yerler değil. Bu adamlar öyle ufak tefek adam değil. Bunlara kavuşmak ne mümkün pek? Muhyiddin İbni Arabi'nin... Muhyiddin İbni Arabi'nin... ...Fütah-ı Mekhiyesi'ni bir günde bir buçuk kere okudum. O kitap on santim kalınlığında... ...on santim kalınlığında... ...otuz santim hatta kırk santim uzunluğunda... Dört ciltlik bir kitap. Bir gün bir defa devirdim, ikinciye döndüm, iki cildi bitti, üç dört kaldı diyor. Allahü Teala'nın kejelliyeti onlara çok fazla, çok fazla. helal şüphesiz yiyecek yani bir şey bulamadım diyor. Mısır'da 450 sene önce iki ay toprak yedin diyor. İki ay toprak yedin diyor. Şimdi ah hoca dedi ki ya toprak yiyin öyle anlama. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Keşke takatımız yese de yapsak. Ama bak ne kadar titriyorlar görüyor musun? Şimdi marketlerde şöyle gönlümüz e, çekercesine rahat bir şekilde yiyebileceğimiz kaç tane gıda maddesi var. <Gülüyor> Yahudinin dediği gibi beni sıkıştırmayın diyor. Bir konuşursam var ya en hacınızın en hocanızın evinde dahi domuz katkılı mamun söyleyebilirim diyor. Milletin ne yediği, ne içtiği, ne pislediği belli değil, affedersiniz. Ya e Allah verin, peki? Ne verecek peki cenab Demin Hak? Demir Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, Allah senin duan niye kabul etsin ki? Bunlar ümitsizlik değildir, eksiklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Ona göre mükemmele doğru bir adım daha yaklaşabilirsek, eyvallah, derdimiz bu. Yoksa itham, mitham değil. Bak İslam Kerimov diye bir Yahudi adam var. Özbekistan'ın şu an cumhurbaşkanı. Özellikle Müslüman çocuklarına aşı yapıyorlar. Ama aşı'nın ismi BCG verem aşısı. Yok kızamağa aşısı. Yok çocuk felci aşısı. Yok bilmem ne şe aşısı vesaire falan. Böyle görünürde güzel aşılar. Çocukların sağlığı için aşı yapılıyor gösteriyorlar. Ama o aşılar aslında verem aşısı değil tifu aşısı değil, çiçek aşısı, kızamık aşısı değil. Müslüman çocukların IQ'lerini aşağı indirmek için kullanıyorlar bu aşıyı. IQ ne? Zeka seviyesi. Çocuğun yüzde seksenlik, yüzde doksanlık güçlü bir zekası varsa bu aşılar peki, bu yalan aşılar efendim, çocuğun IQ'sunu, zeka kuvvetini yüzde seksenden doksandan yüzde yirmiye düşürüyor. Bu çocuk sadece ve sadece karnı acıktığı zaman anne, mama, Anne, su, bitti. Bitkisel da girmiş böyle. Beyni çıkarılmış güvercin gibi sadece bir takım iki kalep, üç kalep ihtiyaçlarını ancak o kadar zekayla anlayabiliyor. Bir şeyi anlat, almıyor kafası. Niye? Muhakemeyi götürdüler. İsrail, Filistin topraklarına kireç tozu gibi zehir döküyor. Araziyi öldürüyor. Peki, tarlayı ekemiyorsunlar. Ektim buğday, gelen buğday zehirle geliyor. Mısır eksen hakeze öyle vesaire. Cenab-ı Celle Celalı buyurdu ki La yer Kubūne fi mu'minin illa Bu adamların yeminlerine kanmayın diyor Allahu Teala. Bu adamların peki barışçıl, işte dünyanın barış sever olmaklığı edebiyatlarına kanmayın diyor Cenab-ı Allah Celle Celalı. Hiçbir Müslüman hakkında bunlar ihrya görmez diyor Allah Celle Celalı. Bakın nereden nereye gittik? Merkezden nerelere kadar uzandık? allah Teala açıkları kapatmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Orada, orada bu zulmü yapan, peki Müslümanlara bu zulmü, bu katliamı, peki e, reva gören zihniyet, burada sana merhamet edecek kadar, peki merhamet sahibi değil. Değil. Değil. Irak'a Allah markalı, Muhammed markalı 600 kiloluk bombaları atan bir Amerika, yarın sana ay benim canım cicim diyecek kadar aptal değil birisi öyle söylüyor ya diyor işte atmayın diyor Amerika'ya vesaire bizim diyor ilahımız Amerika'dır diyor Allah falan değil diyor yani bize bir şey olsa Türkiye'de kaçacak yerimiz Amerika'dır diyor e bizim Allah'ımıza söylemeyin diyor kendi Allah'ımıza meşgulüm vesaire falan diyor. Yani sizin cennetiniz var, cehennemin var, cehenneminiz var, bizim Amerikamız var diyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok ki diyor. Onun için lütfen diyor, bizi söylemeyin diyor. Yoksa 24 saatte sizi diyor, kampışak yaparım diyor. Cemaat, neredeyiz? Felevlem yeküm kezalike. Eğer insanın derdi ve davası, gayesi, Allah Celle Celaluhu değilse, فَهُوَ مُخْرِجِنْ رَأْسَهُ عَنْ رِبْقَةِ الْعُبُدِيَّةِ Peki, وَا قَدَمَهُ عَنْ قَيْدِ Bu insan Allah'tan başka hedefleri peki, kendisine hedef seçen bir insanın, peki, kulluk kemendi ile bir alakası kalmamıştır. Boynundan allah Teala'nın kemendini, Allah-u Teala'nın kafasını takmış olduğu kemendi çıkartıp atmıştır. Ayağını da Allah'a kulluk ve körelik kaydından, zincirinden çıkarıp atmıştır diyor. İbrahim Efe'nin Kudüs'e sirruhu e, e, Evliyaullah'tandır. Birisi ona üstadım sana dost olmak istiyorum dediği zaman bir şartla derdi. Bir şartla derdi. Kesinlikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hatırlamaktan nevle zik etmekten gafil olmamak şartıyla olmamak şartıyla gel dostum derdi. Üstadım size ben efendim dost olmak istiyorum. Tamam gel eyvallah. Ancak Allah'ı anlattan gafil olmamak şartıyla bir yakalarsam seni değil gafil yakarım canlı diyor adam. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ü buyuruyor ki bir zaman diyor Mevla'nın dostları diyor ee, diyelim ki bu cumadan öbür cumaya kadar diyor ee, ha, yaptıkları amelleri yazarlardı diyor yazarlardı diyor yani sevap ne yaptık günah ne yaptık artı ne eksi ne bunları yazarlardı diyor yaptıkları amelleri Böyle çetelet tutarlardı, liste tutarlardı, defter tutarlardı. Bugün şu günah işledin veya işte bugün şu sevabı işledin. Elhamdülillah diyor, bu fakire diyor, Allah-u Teala nasip ediyor. Biz bir adım daha ileri geçtik diyor. Ne o peki? Biz ise hem yaptıklarımızı yazıyoruz diyor, hesap kitap takip ediyoruz. Bugün şu sevabı işledim, bu günahı ettim vesaire. Hem bunu yapıyoruz hem de diyor, kalbimizden geçen duyguları da diyor, efendim e, yazıyorduk diyor. Kalbimize geldi gitti tamam Güzel bir şey geldiyse artı. Çirkin bir şey geldiyse eksi. İnsan ne acayip bir şey ya. Adamlara bak nereden kesiyorlar. E oturuyorum televizyon karşısına mezar taşı kesiyorum. Ondan sonra bastığım ettiğim vesaire falan filan. Yok ya yani bize kaldıysa bu iş Allah muhafaza. Başımız gözümüz gitti. Hiçbir tarafımız sağlam kalmadı. Tamamen sakata çıktık Kardeş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki durum hiç de sizin zannettiğiniz gibi değil diyor Allah Celle Celaluhu. Durum Yahudi ve Hristiyan anladığı gibi değil. Yok ahiret zor diyor Allah Celle Celaluhu. Burada efendim bizim Bayram Ali Kara Mustafaoğlu hocanın camisi var. Orada Katif Mustafa'nın camisi. Orada bir imam vardı. Abdülaziz i Bekkine diye. Bir zat. Çok acayip, enteresan, esrarengiz bir zat idi. Mazlar Özmen rahmeti derdi ki, Hoca Efendi'ye derdi ki, Hocam, üniversitede okurdu biz o zaman diyor. Buraya üniversiteler, arkadaşlar getirmek istiyoruz. Yani siz de içeride bulunuyorsunuz. E biz dedi, yani kapıyı tıklamadan içeri girebilir miyiz? İzinsiz içeri girebilir miyiz? Abdülaziz Bekkin'e Nakşin Meşayi'ndendir. Bu Mehmet Zahid Kotku vardı ya, e, bu Necmettin Erbakan Hoca'nın şeyhi. İskender Paşa Camisi'nin imamı. Onlar dert arkadaşıydı onlar. Ziyaretin Gümüşhanevi dergahına müntesip. Abdülaziz Bekkine yani anlaşılmadı çok zor bir insan. Zor derken yani, norm, yani insan mı melek mi ayıramıyorsun o kadar güzel halleri olan bir insan. Dedik ki ona, Efendi Hazretleri, biz buraya arkadaş getirmek istiyoruz. Fakat... Ee, arkadaşları getirirken e, siz de içeri konuşuyorsunuz meşgul oluyorsunuz nasıl yapacağız peki? Hemen girelim izin alalım mı? Dedi ki evladım dedi buraya geldiğiniz zaman buraya geldiğiniz zaman bakın dedi dışarıdan dinleyin eğer içeride Allah ve Resulünden başka bir şey konuşulmuyorsa hiç beklemeyin kapıyı tıklamayın güp içeri girin dedi ama Allah ve Resulün dışında bir şey konuşuluyorsa konuşulur hiç içeri girmeyin dedi. <gülüyor> Mazhar Azman diyor ki kaçır, 50 yıl dedi, gittiğim geldim, gittim. Bir kere Allah ve Resulü'nün dışında bir söz duymadım diyor. Pencerede. Bütün muradı Cenab-ı Hak Celle bağlı. Ulema'dan Muhammed Zadil Kevseri rahimallahu teala bir adeti vardı. Hangi mecliste, hangi toplantıda, hangi insanlarla beraber olduğu anda Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa hiç konuşmaz. Kalkar, orayı terk eder. Tamamen, tamamen davasına kitliydi. Hacı Bayram-ı Veli, Kudüs'ü Edirne'ye gitti. Sultan Fatih'in babası Murat Hudavendikar, Medine'deydi. Şey, Edirne'deydi. Edirne'deydi. Hacı Bayram Veli'yi Sultan Murat'ı ziyarete gidiyor. Sultan Murat bir hevesle diyor ki, padişahım diyor, şey, üstadım diyor, sultanım diyor Hacı Bayram Veli'ye. İstanbul'u almak bana nasip olacak mı? Sultan Fatih bir, e, Hacı Bayram Veli bir Sultan Fatih'e bakıyor bir efendim Murat Hüdavendigar'a e bakıyor bir ona bir ona bir ona bir ona ve sonunda Hacı Bayram Veli diyor ki Padişah'ım İstanbul'u almak sana değil şu yavruya nasip olacak Diyor. Sultan Fatih Hah! ben mi vesaire tarihin yazdığına göre Sultan Fatih 8-10 yaşlarındaydı akşamleyin yatarken başını koymuş olduğu yastığa İstanbul'un haritasını çizmişti ve yatmadan, uykuya geçmeden önce sürekli haritaya bakıyor. Ben İstanbul'a nereden saldırırsam, vurursam peki İstanbul düşürebilirim. Buradan saldırırsam, Konstantin Dragazes, Bizans İmparatoru bana karşı mukavemet gösterirse onu ben nasıl ekart edeceğim? Nasıl peki onun planlarını Allah bullak edeceğim vesaire? E, şuradan girersem peki şöyle bir şey ne yaparım vesaire? Adam 10-12 sene doğum sancısıyla İstanbul haritasına çıktı. Ve sonunda galip gelen Sultan Fatih oldu Dava adamı Dava adamı Gece saat 12'den birden önce evine gidemeyen insandır Hatta giderken evinin yolunu kaybeden insandır Önce yapacağı işi, işi rüyanda göreceksin Becerdiğini ve yaptığını rüyanda göreceksin Nerede? İş böyle dönüyor Hayat böyle gidiyor Dava böyle yükseliyor. Osman Beklavi vardı. Büyük zattır kendisi. Evet. Cenab-ı Celle celle çok zikrederdi bu zat. Diyor ki, iftarlarda diyor, iftarlarda diyor yemek yemekten dolayı diyor, belki zikrim kesiliyor diyor. Mevlayı zikredemiyorum diyor. Çünkü iftarda yemek yiyorum evet. diyor. Yemek esnasında zikrim olmuyor. Zikrim kesildiği için diyor, canım çıkacak gibi oluyorum diyor. Ya bunalıma giriyorum, strese giriyorum diyor. Derdi değil, hep Cenab-ı Celle Celaleva. Tamamen nevlakitten meyd. <gülüyor> Davud Aleyhisselam dedi ki Rabbim, Rabbim, beni zikreden kullarından ey Allahım diyor. Rabbim, eğer seni zikreden kullarından başka kulların yanına gidersen ben, seni seni seni zikreden kulların var Rabbim, tamam. Belki bu kullarını bırakır da seni zikretmeyen seni zikretmeyen kullarınla beraber olmak için onların yanına gidersen, onlarla beraber oturup kalkarsın. Allah'ım bacağımı kır! Bacağımı kır! Bacağımı kır Allah'ım diyor. Kırdın! Bu kırdığım var ya, benim hayatımın en büyük nimeti olacak Allah'ım diyor. Buralar nefis muhasebesi yapmamız gereken müthiş yerler. Allah hesabını ve haddini bilenlerden bizlere eylesin. Amin. Bizim ecdadımızın bir adeti vardı. Evladını, çoluk çocuğunu kendine isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar, onları peki, o beytin işte, çoluk çocuğunu, ondan sonra hanımını, oğlunu vesaire, sürekli davaya teşvik ederlerdi. Adı baba yetti ya, yetti ya, yetti ya, böyle bir gelenek vardı ecdatta. Evladını kendine isyan ettirecek kadar peki, ısrar keşidiler. Niye? Adamın derdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. E. çocuğunu emzirecek. Hanım! Bu çocuk ya gazi olacak ya şehit olacak. Bu niyetle bu çocuğa hanıma ver derlerdi. Başka bir niyete verirsem bırak! İstemiyorum sizin, sizin, sizin sütünü derdi. Çocuk emzirilecek. Peki Cenab-ı Hakk Celle Celaluhu nasıl ister bu emzirmenin diyelim veya çocuğu büyütmenin ee, nasıl olmasını ister? Adam onu hayal ediyor ve oraya da Mevla'yı koyuyor burada yani ne örnekleri Allah Celle Celal bunları tiye almaya ona göre peki kendimizi donatmaya bizleri muvfak eylesin <gülüyor> eğer bir insan var ya kendi nefsi tutkularına eğer kapıldı gidiyorsa kendi hevayı hevesatına peki e, tam olduysa peki onlarla aldandıysa Peki, bu insan kendi nefsinin belki kuludur. Aynı zamanda bu fi itaati şeytanil la'ini. Bu insan e, mel'un olan şeytanın itaatında ve onun kulluğunda yaşayıp gider dedi sultan. Koca Yusuf Fransa'ya gitti. Dünya güreş şampiyonaları var orada. Yendi, yendi, yendi, yendi, yendi. Ondan sonra en son bir Fransızla finale kaldı Koca Yusuf. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Fransızlar durdu düşündü ya bu adamı biz nasıl yeneceğiz ya? Bu koca Yusuf bu. Tuttuğunu yani simit yapıyor. Bu sefer dediler ki bu Türkler nefislerine çok daha hakim insanlardır. Bir efendim kadınla bir gün önceden bunun belini alalım. Ondan sonra ya insanın kasıklarında meni olduğu zaman insan kendisini daha güçlü ve kuvvetli hisseder. Bir fahişeyle bunun belini alalım güç ve kuvvetten mispeten de olsa düşer yarın bizim e, güreşçi Fransız onu mağlup eder diyorlar Koca Yusuf'un kaldığı efendim şeye oteler e, Fransa'nın en güzel kadınını gönderler. affedersiniz kapıyı çaldı Koca Yusuf kapıyı açtı karşısında kadını. ne var ne istiyorsun dedi. ah Yusuf ah Yusuf canım ciğerim vesaire dünyada benim bir emelim var senden dedi işte benim bir çocuğum olsun dedi vesaire Koca Yusuf dedi ki oradan dedi hayvan dedi ben damızlık hayvan mıyım ben dedi Bu kimin kulu bu? Hı. Nefsin kulu mu? Canavacelli Ceylan kulu mu? Hı. Ertesi gün şey, mindere çıktığı zaman Fransızın bacaklarını ikiye ayırdım. Hı. Yani diğer de gaz verdiler, güzel ya şey yapacaklardı. Koca Yusuf'u engelleyecekler ama Koca Yusuf'u daha fazla hırstandılar. Bu sefer adamı ilk rauntta değil veya ilk senasta parma parçaydı. Din işte bu arkadaş. Din bu arkadaş. Değil, bu arkadaş. Selebi Salih'inin bir adeti vardı, tabi inteda u başta sahabet tabi vesaire. Eğer eğer bir anki bir anki mevlânanın rızası dışında geçiyorsa, geçiyorsa bir anki Cenab-ı Celle Celalın maksudu ve matlubu dışında peki o gaye o hedef bizi meşgul ediyorsa, yani Allah'ın beğenmediği bir an eğer Geçmiş ise geçiyorsa kişinin üzerinden ya yemeğinden ya içmesinden ya uykusundan ya da belki ee, efendim gezmesinden seyahate gitmesinden kısarlardı. O Mevlana'nın maksut ve meramı dışında geçen belki zamanı telef ederlerdi. Diyelim ki bir saat ne oldu? Bu malayanı ile meşgul oldu, değil mi? Abur cubur şeyler konuştu vesaire. Ömürden bir saat gitti. Ne yapardı? Diyelim uykusundan bir saat keserdi veya ota girdi, gitti gezdi, hopladı, zıpladı vesaire. diyelim yani odanın ne kadar kayıp var diyelim 15 dakika veya yarım saat tamam yemekten keserdi, uykudan keserdi su içmekten keserdi vesaire ki o Mevla'nın rızası dışında geçen zamanı peki telafi etmek için evet. dünya ince hesaplar üzerine kuruludur Allah hesabımızı e, gereği gibi yapmaya bizi muvaffak eylesin Aa, bu işler aşk meselesi temelde Va aşkın her şey tıkır tıkır gidiyor. Aşkın yok peki her şey Allah bullak. Aşkın önünü ölümden başka bir şey kesmez. Aşkın önünü peki ölümden başka hiçbir şey kesmez. Aşk mazeret kabul etmez. Aşk pazarlık kabul etmez. Aşk taksit kabul etmez. Aşk en büyük anarşisttir. Kanun dinlemez. Ferman dinlemez. Allah öyle bir aşkı sahip olmaya üzerim muvaffak Burada kalsın Ana <gülüyor> <gülüyor>